Herkese merhaba Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler ile birliktesiniz. Yayın masamızda ise Ferel Kabil var. Bugün Hemzeminde dünyanın batı cephesinde sosyal fayda iletişiminde neler var neler yok onlara bir bakacağız. Yeni taze taze dumanı üzerinde kampanyalar var. Farklı alanlardan farklı sosyal fayda iletişimi kampanyaları göreceğiz ve bu kampanyalar üzerinde konuşacağız. Üzerinde konuştuğumuz kampanyaları ise Mira İstanbul Twitter adresinden izleyebilirsiniz. Bilgisini vermiş olalım. Merhaba herkese. Canlı yayındayız bugün. Damla'nın da söylediği gibi. Ee, neler konuşuyoruz? Önce bir sigara karşıtı kampanya var. Evet. Konuşmamız gereken... Doğrudur. Ee, Hollanda'dan kampanyamız. Ee, kampanya tütün endüstrisine karşı çok yalın, çok basit bir filmle çıktı. E, kampanyanın sahibi Stivoro e, ulusal bir çapta dumansız bir hava sahası için çalışan bir sivil toplum kuruluşu. E, ajans ise WeFilm e, kampanya aslında çok basit bir fikre dayanıyor. Bir e, personel toplantısı görüyoruz. E, görmeye çok alışık olduğumuz cinsten plazalarda ve beyaz yakalılar arasında. Aslında. Yani bir cuma günü e, şeyi terk etmeden işte son bir kadeh kaldırıyorlar. Birlikte konuşuyorlar. Mevcut yaptıkları işteki başarılarından falan söz ediyorlar. Böyle bir toplantı evet. görüntüde. Ve aralarından birine de ödül veriyorlar. Fakat bu toplantıda olmasını beklediğimiz konuşmalar yerine bambaşka bir dublajla karşı karşıyayız. Kadeh kaldıran müdür, e, şimdi sizlere çok komik bir anekdot anlatacağım. Böylelikle sizler de gerçek işimizin nelere sebep olduğunu hiç düşünmeyeceksiniz diyor. Sonra ödül veriliyor. E, ödül verilirken çalışanlardan biri, evet bu ödüller bizim için çok değerli. Böylelikle e, müşterilerimizin yarısından fazlasının bizim ürünümüzün etkileri nedeniyle öldüğünü unutmuş oluyoruz diyor. Ödülü veren kadın size bu ödül... ...ödülü veriyorum. E, bu ödülü verebilmemizi... ...sağlayan... E, ...para e, çocuklara... ...ve hamilelere çok ciddi etkileri... ...olan bir üründen kazanılıyor ama siz şimdi... ...bunları düşünmeyin diyor. Derken böyle... ...inanılmaz bir e, zıtlıklar... ...birlikteliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir yandan mutlu bir şirket... ...mesaisinin karşılığında duyduklarımız... ...korkunç bir gerçeklik oluyor. Yani biraz... E, ...böyle şeytani konuşmalar yapılıyor... ...aslında... E... O, o işte pasif içici çocukların hayatlarını karartıyor olmamız... E, ...çok da kafanıza takılmasın canım. Bunu da bilmem ne bu ödülde falan diye konuşuyorlar. E, sıklıkla şakalar yapıyorlar. Yaptıkları şakalar üzerinde epeyce keyifle gülüyorlar. E, çok şey böyle... ...insanın içini ürperten soğuk bir film seyrediyorsunuz. İçerik olarak. Zihninize size söylediği zihninize giren... ...mesajlar son derece... ...korkunç. Ama gördüğünüz... ...atmosfer acayip... ...böyle neşeli, keyifli. İsterim. yani e, Şöyle hatta... E, fi, ...şey... ...film e, Hollanda dilinde... ...Dutch. E, anlamıyorum tabii ben. Eğer e, altyazısı olmasa... ...İngilizce altyazısı... ...sadece dinleyerek filme... ...uzaktan baktığımda alt yazıyı görmeyecek şekilde... bayağı neşeli bir film izliyorum yani... ...ne olduğunu anlayamadığım için. <gülüyor> Ama... E, ...altyazı bizim tarafta tabii bu işi hallediyor. Ben çok beğendim. Yani e, çok fazla şey gerektirmeyen, efor gerektirmeyen bir yaratıcılık olmuş. Gerçeğin bir başka yüzünü daha kolay söyleyebilir, e, Riz demiş bize. Yaratıcıları veya işte e, bu stratejiyi yazanlar. E, üstelik çoğaltılabilir, üretilebilir bir şey. Yani bu e, gidip sigara sattığınız... E, şeyin, dağıtımcının işte bayiyle olan ilişkisine de tercüme edilebilir bu konuşma. Anne ve baba arasındaki konuşma ya tercüme edilebilir içicilerin, çocuklarının yanında içmelerinden onların zarar gelmesi meselesi olabilir. İşte bir hamilenin sigara içiyorsa ona tercüme edilebilir. Epey egzajere edilmiş bir e, şeyle karşı karşıya kalıyoruz ama buna hayır demek de zor oluyor. Örneğin e, ödül töreni bittikten sonra kendi aralarındaki konuşmaları... ...evet tabii ki her firma kendi ürününü en iyi noktaya çıkarmak ister ama... ...hele bizimki gibi e, toplu bir soykırıma sebep olabilen bir ürün diye övünüyorlar. Bir an düşünüyorsunuz gerçekten sigara kaynaklı ölümlerin sayısına baktığın zaman... E, ...ırka bağımsız bir toplu insan soykırımı da doğru. Yalan demek mümkün değil. Doğru bir de yani bir corporate e, culture dediğimiz hani şirket kültürü, şirket e, ruh hali, onun zihin haritası. Bir şirkette çalışan insan, bir kurumsal aidiyeti olan kurum, personel işte kurumsal vatandaş e, dediğimiz şeye baktığımızda aslında bu tüyler ürpertici şeylerin gerçek olma olasılığı da var. Yani öyle bir yabancılaşma yaratıyor ki yaptığı işte e, insanlar üzerinde genel olarak. E, kuşkusuz hiç kimse bu kadar kötü insan değil. Bunu e, şey yapmıyorum, vazetmiyorum, böyle bir şey söylemiyorum ama. E hiç de yamama duyurmuyor yani. Evet gerçekten de konuşuyor olabilirler ya böyle şeyler yapan, böyle işler, böyle ürünler satan şirketler falan diyebiliyorsun yani gördüğün zaman. Gerçekçi duruyor bayağı. E, Rauf bu sana şeyi hatırlatmadı mı? Aslında e, insanlar gündelik hayatları içerisinde aslında ne kadar acayip bir sistem içinde yaşadıklarını ya da yaptıklarının sonuçlarının ne olduğunu tam olarak anlamıyorlar. Ama bunu o konteksten o bağlamdan çıkarıp başka bir yere koyduğumuz zaman çok acayip geliyor bunu okumak. Yani ya biz e, neredeyse soykırıma varan bir şekilde insanları öldüren bir şey satıyoruz ve yasalar buna izin veriyor ne hoş diyor ve bunu böyle okuduğum zaman birden durumun farkına varıyorsun Doris Lessing'in şikastasını hatırlatmadı mı bu sana? Çok fazla çok fazla hatırlattı evet okuyun şikastayı <gülüyor> bu arada çok fazla e, söylüyorum bu romanla ilgili şeyi e, neden okumanız gerektiğini de söyleyeyim roman çünkü dünya dışı bir uygar uygarlığın dünyaya gelip dünyaların hayatlarını izleyerek yazdıkları raporlardan oluşuyor Dolayısıyla bizim için son derece olağan sandığımız meslekler, e, davranışlar, e, cinsiyet ilişkileri vesaireye dışarıdan bir gözle... ...böyle soğuk bir rapordan okuduğunuzda nasıl bir şeyle karşılaşıyorsunuz onu e, hissedeceksiniz. Mutlaka bakın, doğrusu nesin ki? Hasta. Evet, kampanya filminin en sonunda da gerçeklerle e, karşı karşıya bırakıyor bizi e, kurum. E, tütün, e, Hollanda'daki ölümlerin, hastanede ölümlerin bir numaralı sebebi... ...her yıl yirmi bin kişinin hayatı karşılığında tütün endüstrisi gittikçe zenginleşiyor. Bunu durduralım diye de çağrısını yapıyor. Evet ve e, yani hakikaten şey... E, ...sirayet eden yani... ...içinize işleyen bir şeyden söz ediyoruz... ...burada bir kampanyadan söz ediyoruz. Evet, e, okuduğumuz zaman... ...dehşet verici görünen... ...gerçek olduğuna inanamayacağımız... E, ...daha doğrusu insanın inanası gelmeyen... ...ama gerçek olan bir başka kampanyaya... ...geçiyoruz e, şimdi. Bir, evet aynen e, oraya geçelim ama... ...ondan önce söyleyeyim şimdi... ...kömür endüstrisi de bundan çok farklı değil. Yani herhangi evet, bir demeyeyim. santral üreticisiyle konuştuğunuz zaman... ...size bunu söyleyecektir ya da heslerde de... ...bundan çok farklı değil... ...size bunu anlatacaktır yani... E, ...evet bunları bunları yapıyor ama... ...yani işte can suyu veriyoruz yüzde on... ...o arada da bazı balıklar gidiyor ama... ...filan diyecektir... ...oysa oradaki o gidiyor ama'nın arkasında... ...oradaki bir habitatın... ...yaşam alanını yüzde on'a indirerek... ...önemli bir kısmının yok olmasına neden olmak var... ...yani sadece görünen balıklardan söz etmiyoruz... ...hani bizden önce su hakkı vardı... ...hemen oradan devralmış gibi konuşuyorum ama... E, ...ne yazık ki... ...bugünkü gerçeklik içinde bu... E, ...pek çok alanda böyle yürüyor. Bir de... ...yani belki e, ilerki şeyde konuşuruz... ...şimdi post-truth dönemi diye... ...çok böyle günlülük hayatın içine girmiş... ...artık çok konuşulan bir laf var... ...bir şey var, bir terminoloji var. E, bu post-truth meselesinde... ...mesele gerçekliğin parçalanması oluyor. Yani herkes kendi... E, ...mevcut gerçekliği, hakikati... ...olduğu gibi görse bile... ...o hakikatin içinden istediği parçayı alıp yeniden Hı. üretiyor... Hatta buna şeyin Trump'ın danışmanı alternatif gerçeklik demiş. Yani olay olay, olay artık şeyler politikacılar e, şeye e, teoriye e, kavram içeri şey yapmaya başladılar. Insert etmeye içine yerleştirmeye başladılar. ...alternatif gerçeklik kavramı. Burada da aslında bir alternatif gerçeklik var hakikaten. Evet. Şeyin yarattığı, sigara e, tekerlerinin, firmalarının yarattığı şey bir alternatif gerçeklik. O gerçek değil. O hakikati herkes biliyor. Biz de biliyoruz, onlar da biliyor. Kimse birbirinin yüzüne söylemeyerek uzun yıllar idare etti yani. <gülüyor> Britanya'ya, İngiltere'ye gidiyoruz şimdi. Yine inanınsınız gelmeyecek bir takım gerçeklerle yüz yüze kalmanızı sağlayacak bir kampanya. Oxfam çok yeni dünyadaki gelir adaletsizliğine dair raporunu yayınladı. Ve bu raporu bir kampanyayla duyurdu. Hemen rakamları ve gerçeklikleri söyleyelim. Sekiz... Milyarder e, dünya, nüfusunu, dünya nüfusunun en yoksul yarısının e, toplamından daha fazla varlığa sahip. Şimdi böyle söyleyince de tam olarak anlaşılmıyor. Tam olarak anlaşılması için şu rakamlarla konuşmak gerekiyor. Dünya üzerindeki 8 kişi 3.6 milyar insanın sahip olduklarından daha fazlasına sahip korkunç üstelik sadece bunu yapmıyor. Böyle sözlerle falan da söylememiş film. Gerçekten çok e, güçlü. Böyle devasa bir motor yat var. O motor yatı görüyorsunuz ve ee, ...bir balıkçı teknesi görüyorsunuz, küçük bir balıkçı teknesi... ...ve aynı zamanda da bir mülteci e, botu görüyorsunuz. Evet, altın Steyr. kaplı dondurmalardan çöpte yiyecek arayan çocukları, çocukları görüyoruz. Ee, akan şampanya kadehlerinden e, temiz suya erişmeye çalışan Afrikalı çocuklara geçiyor. Kısacası bu iki e, şey arasındaki tezatlığı tüm gücüyle ortaya koyarken... ...rakamların vuruculuğunu da kullanıyor ve diyor ki artık bunu eşitlememizin vakti geldi... Vakti geldi de işte nasıl olacak o işler kısmı ama e, bu rakamlar tabii çok çarpıcı bir araştırmaya bir analize dayanıyor. Çağrısı da var. E, daha fazla sosyal yatırım öneriyor. E, zenginlerden daha çok vergi alın alınmasını öneriyor. E, toplumsal eşitsizliklerin bulunduğu yerde giderilmesinin dışında ülkeler arasında var olan eşitliklerin giderilebilmesi için e, bir fon sistemi öneriyor. Pek çok e, önerisi var burada. ...bunlar tabii milletler arası çözümler gerektiren, ülkeler arası, uluslararası çözümler gerektiren işler. Lakin gerçek çok çıplak bir şekilde orada duruyor. Aynı şekilde yani bütün bunlara bakıp bunlar üzerinden başka bir gerçeklik gören ve bize bunu söyleyen politikacılar var. Yani bunlara bakıp birisi duvar örüyor mesela geçmesin bu tarafa başka mülteciler diyerek yani yoksullukla şeyini, e, meselesini yoksulluğun kendisine sırayet etmesini daha doğrusu yoksulluğun değil yoksulların kendi yanına gelmesini engelleyerek çözmeye çalışıyor. E bunu mikro evrende işte siteler yerleşerek o sitelerin etrafını duvarlarla kapatarak yapıyoruz bu taraflarda mikro e, demeyeyim hadi gene o da çok mikro sayılmaz ama yani günlük hayatımızdaki karşılıklarından söylüyorum. Sivil hayattaki karşılıklarından devlet tasarruflarının dışında olanlardan söylüyorum. E, ...hayatta böyle şekilleniyor yani... ...hiçbir zaman o duvarın içindeki evde... ...oturamayacak kişi güvenlik görevlisi olarak... ...orada işsiz oluyor... ...ya da işte temizlikçi olarak işsiz oluyor... ...çıkıyor gidiyor geliyor falan ama o yoksullukla... ...beraber yaşıyorsun... ...yine aynı mesele post -truth. yani görünmüyor değil... ...bilinmiyor değil gözünün önünde oluyor her şey... ...ama senin hak ettiğin... ...onunsa bunu hak etmediği gibi bir yanılsama... ...üzerinden baktığın için bu eşitsizliği... giderecek bir şey yapmıyorsun... ...veya yapılmamasını da destekliyorsun... ...siyasi olarak... Oxfam'ın e, çarpıcı ve gerçekten utandırıcı kampanyası da e, bütün bunları son derece çıplak bir şekilde ortaya ses e, Bu korkunç gerçeklik karşısında yani dünya üzerindeki sekiz kişinin 3.6 milyar insanın toplam servetinden daha fazla servete sahip olmasını karşısında bir anlık duralım. E, ve bu gelir adaletsizliği ile ilgili bir şarkı dinleyelim. İççi sınıfının büyük kahramanlarından biri aslında Bruce Springsteen. E, onun The Factory adlı şarkısını dinleyeceğiz. Diyor ki şarkıda Bruce Springsteen e, korkunun e, büyük malikanelerinden, acının büyük malikanelerinden baktığın zaman babamı e, fabrika kapılarından geçerken görüyor musun? Hayatını burada kazandı ama eşitme duygusunu da buraya verdi, burada kaybetti diye. İşçi sınıfı, işçi sınıfı işte sadece çalıştığın yaşam bu dediği bir şarkı. Ondan sonra hemzeminde kampanyalar üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Evet ağır bir şarkı olacak ama dinleyelim. I'm sure. Ee, hem evet hem zemin devam ediyor ee, şarkıyı dinledik şimdi tekrar rakamı hatırlatayım ben 8 kişi eşittir 3.6 milyar kişi yani buradaki eşitliği insan sayısı üzerinden değil gelir üzerinden kurduğunuz zaman durum tam olarak bu dünya nüfusunun en yoksul yarısı ki zaten aynı zamanda da yarısı ediyor 3.6 milyar kişi 8 kişiye eşit gelir kazanıyor Akıl alır gibi değil gerçekten yani yüksek sesle söylediğinizde kendinize tekrar tekrar söylediğinizde başkasından duyduğunuzda ne olursa olsun akıl alır gibi değil hakikaten. Tüller yani. ürpertici daha doğru herhalde. Ee, buradan gidelim ee, İsviçre'den bir kampanya e, konuşacağız. İsviçre'de bir referandum var önümüzdeki evet, yakında... günlerde. Yakında bir vergi reformuna dair bir referandum yapılacak. Aslında durum şu e, ülkede uluslararası operasyon gösteren şirketlere dair bir takım vergilendirme teşvikleri ve avantajları var. E, bu avantajların kaldırılması isteniyor. E, fakat hükümet bu avantajları korumaya yönelik bir yasa çıkarmak istiyor e, şirketlerin yararına. Fakat e, bu avantajlar korunduğu takdirde e, 3 milyar e, İsveç frankından daha fazla bir rakam aslında kaybedilmiştir oluyor Alınabilecek vergiyken alınamamış oluyor. Kampanya diyor ki bu üç milyon frank bizim hasta bakım servislerimizden. Kamu milyon mu milyar mı? Milyar. <gülüyor> e, kamu hizmetlerimizden işte güvenlik ve polise gidebilecek paralardan e, ve eğitimimizden kesiliyor diyor. Bunun için yapılan kampanya da oldukça yaratıcı. Bir polis motosikleti görüyoruz önde ve bir polisi görüyoruz. Ee, aslında çok normalmiş gibi görünüyor. Polis bir çağrı alıyor ve motosikletine doğru ilerliyor. Fakat ilerlerken fark ediyoruz ki perspektif nedeniyle aslında çok küçük olan bir motosiklete geliyor. Aslında komik yani böyle çocuklar için üretilmiş bir oyuncak motosiklete biniyor e, normalde. E, sadece bir tane polis de binmiyor. Yani zaten reklam hani vardır ya bitmeyen reklamlar e, <gülüyor> şey gelir. Pekşat gelir. Pekşat deriz bir reklamın sonunda var olan o ...markanın görüldüğü veya vaadin görüldüğü şeyler olur... ...sonra bir de... ...ekran kararınca bir daha gelir reklam falan... ...bu üç kere geliyor tekrar tekrar... ...her gelişinde de polislerin komik durumlarda... E, ...o olay yerine yetişmeye çalıştıklarını görüyorsunuz... ...polis bir değil iki oluyor üç oluyor... ...en son artık üç, şeyin... ...üçüncü gelişinde post pekşat deriz ona da yani... ...pekşat sonrası gelenlere... ...üçüncü post pekşatta... ...artık polis... ...ayaklarıyla motoru sürerek götürmeye başlıyor... Özellikle kamu görevlilerine yönelik olarak yapılmış bir kampanya bu. Devamı da muhtemelen gelecektir. Yani e, polis, ambulans e, vesaire gibi e, toplumun e, öncelikli hizmet alması gerektiğini düşündükleri yapı şeylere kurumlara yönelik yapmışlar. E, bir vergi teşviği var. Yani demin senin de anlattığın gibi. E, bu vergi teşviklerinin kaldırılması e, ile ilgili bir yasa e, teklifi var. Ama bu yasa teklifini geçirmek istemediği için hükümet bunu... ...referanduma sunuyor. Referandumda da iki kampanya... ...yarışacak işte bir evet. kısmı diyor ki... ...bu şirketlerin ülkemizde kalabilmesi için... ...bu teşviğin geçmesi lazım... ...bir grup, öbür grupta diyor ki... ...ama onlar zaten... ...yeterince kazanıyorlar bizim ülkemizden... ...ve bizim ülkemizde... ...biz bu kaynakları... ...kamu harcamaları olarak harcayabiliriz... ...neden bunu yapmıyoruz diyor. E tabi acayip bir paradan söz ediyoruz... ...yine 3 milyar frank falan yani bunlar... <gülüyor> Bunlar öyle hayal edilebilir rakamlar değil. Bir araya getirildiğinde İsviçre frangından söylediyoruz. Yani. E, hemzeminde son kampanyamıza geldik. Uluslararası yaratıcı kampanyaları imza atan bir sivil toplum kuruluşundan e, ve yeni kampanyasından bahsedeceğiz. Kimi zaman bir takım e, mayınlı arazilerde tökezlese de Greenpeace'in kampanyaları her zaman çok ilgi çekici kampanyalar oluyor. Ve bu seferki hedefi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...en büyük kablolu yayın kanallarından biri. E, kablolu yayın demek biraz şey olur... ...eski dille söylemek evet. olur. İnternet e, televizyonu aslında. Bu yeni kuşak hani e, House of Cards falan gibi... ...dizilerin içinde oynadığı adını e, Narcos, söyleyemiyoruz. House of Cards gibi çok e, bilinen ve kült haline ...yani yayınlandığı gün itibariyle kült haline gelen... ...büyük dizilerin e, kanalı. E, Greenpeace burada bu kanala bir çağrı yapıyor. Greenpeace aslında bu kanala yaptığı çağrıya benzer bir çağrıyı... ...daha önce Steve Jobs'ın şirketine yapmıştı. Ee, onunla başlıyor oradaki şey. Ee, bu sefer yaptığı çağrı şu. Ee, diyor ki... ...sen bir çığır açtın. Yayıncılığı değiştirdin. Televizyonu daha Televizyonu iyi, bir şey, daha iyi bir şey haline getirdin. Kişilerin kendi isteklerine göre erişebileceği... ...dolayısıyla bir kitlenin parçası olmadan... E, ...istedikleri zaman istedikleri gibi kişiselleştirebilecekleri bir şey haline getirdin ve kaliteyi arttırdın. Bu dizileri, bu ürünleri, bu e, kitlesel fonlama biçimleri olmadan üretebilecek finansman önceden olmuyordu. Sen burada çığır açtın. Lakin kömür enerjisi kullanıyorsun, geleneksel enerji kullanıyorsun. Gel yeniden bir çığır aç, bu öncü şirketlerden birisi olarak ilk kez tümüyle alternatif enerjiye geç. E, o zaman da biz desenle beraber olalım ama geçmezsen eğer eğer <gülüyor> <gülüyor> e, kampanya filminden biraz bahsedelim e, Mira İstanbul adresinden Twitter'dan da şu anda yayınlıyoruz ama kampanya filmi çok keyifli bu büyük dizilerden e, kampanya söylemine uygun sözleri almış. E, tam da e, orası ilginç çünkü şöyle ilginç aslında yine bu sigara filmi gibi başta konuştuğumuz hani bir şirket toplantısı nasıl olur bu da öyle herhangi bir kanalın ...tanıtımı nasıl oluyor? Ee, i̇çinde yayınlanan dizilerden... ...pasajlar alarak... ...o pasajlardan işte beraber çığlık atalım... ...beraber gülelim, beraber eğlenelim... ...bu, bu yıl, işte bu sezon... E, ...çok korkacağız, çok... E, ...tırmalayacağız, çok yürüyeceğiz... ...çok işte heyecanlanacağız... ...filan gibi böyle filmlerin içinden bir takım şeyler... ...ortak kahkahalar, ortak korkular... ...ortak şaşırmalar, sesleri filan alınır... ...aynen onu yapmış. Ama bütün bunları yaparken de bu söylediğim... ...sözlerin üzerine yapmış. Yani... E, değiştirdin şeyi dediğinde wow diye bağıran dizilerden parçalar arka arkaya geliyor. Ama e, kömür, kullanıyorsun. kömür kullanıyorsun dedi. E, nasıl diye, nasıl diyor, nasıl falan. nasıl vay vay vay diye giden bir şeyle karşılaşıyorsun. E, dolayısıyla güzel hani izlemeyi... E, yeniden seyirlik değeri de iyi izlemeyi de kolaylaştırıyor. Merak da ediyorsun çünkü hani hangi diziler var diye merak ettiğim için bile bakılabilecek bir şey var. Bir de tabii oyuncuları falan çok şey seçmişler. Yani Şimdi... bayağı milletin aşkla bağlandığı oyunculardan almışlar evet. yani pasajları. E, bu kampanyayı konuşurken aslında çok önemli bir noktayı konuşmak gerekiyor. Genelde Greenpeace'in kampanyalarında çok açık karşıtlıklar ve çok açık e, bir takım tırnak içinde saldırılar e, görürüz. Hani yukarılardan aşağı bannerlar asılması, e, özel teknelerle önlerinin kesilmesi, nakliyat kamyonlarının vesaire vesaire bir sürü yöntem fakat burada ve biraz önce aslında ilk olarak da orada başlamıştı Steve Jobs'un şirketiyle olan kampanyada farklı bir yöntem ve farklı bir strateji izleniyor şimdi aslında bütün yani dil olarak kurguladığı dil olarak bakarsak her zaman böyle bir şey yapıyor önce dostane bir dille başlıyor çağrı yapıyor ya bir şey faaliyetiyle bir lobi faaliyetiyle önden çağrısını yapıyor ya doğrudan doğruya bir açık çağrı yaparak yani düzelt bu durumunu diyor genellikle ee, ve bu e, çağrıya uyarı uyulmadığı sürece de eylem tarzları keskinleşiyor, sertleşiyor ve bu şekilde devam ediyor. Ama e, işte o bilgisayar e, şirketinde olduğu gibi orada da şey diye başlamışlardı. Bu kez farklı düşüneceğiz. Yani Think Different sloganını kullanıyorlar. Bu kez farklı düşünerek bir kampanya yapmayı düşünüyoruz. Sen işte aynı şekilde sen çığır açtın, şunu yaptın, bunu yaptın. Şöyle şöyle bir teknoloji devi oldun ama hala geleneksel e, enerji kullanıyorsun... Ee, bu yüzden de e, bunu değiştirmelisin demişti Şimdi burada da yaptığı o Burada dostane bir dil kullanıyor Onar ediyor e, Ve senin hakkın bu değil aslında diyor Yani sen başka bir şeysin Sen farkında değilsin diyor Kendi gerçekliğine dön diyor bir Gel manada. kahraman ol diyor gel ka evet, Hatta de Steve Jobs'a doğrudan diyor. hadi Steve gel artık kahraman ol Diye de çağrısı vardı Evet o zaten hadi Steve meselesi de şeydir Hani klasiktir de mesela ...hadi Rauf falan diye bana mail atıyorlar öyle isimle. <gülüyor> <gülüyor> samimi iletişim kuruyorlar. Fakat bu iletişim dilinin ya da bu iletişim stratejisinin kullanıldığı şeylere baktığımız zaman... ...tüketicilerin üzerinde çok büyük baskı oluşturabileceği markaları böyle hedeflediklerini de görüyoruz. Evet, şimdi ya çok yaygın kullanılan bir kanaldan söz Bir televizyon, hmm. internet televizyon yayınından söz ediyoruz. Yani bir tür love marklarla i̇şte bul böyle ilişkiye geçiyor. Bulut televizyonu mu diyorlar onlara yeni dönemde? Bulut televizyonu diyorlar galiba öyle bir şey. Çünkü bir yerde duruyor bütün her şey. Sen istediğin zaman izleyebiliyorsun. Onun yayın periyodu belli sadece ama... ...yani aylar sonra da yayınlandıktan izleyebilir durumdasın. Bir bulutta yer alıyor. E, o bulutta istersen sana ait bir yer var. Oralara depoluyorsun falan filan. Böyle bir şeyi var. Eee... Yani bakalım ne olacak göreceğiz. Hani evet, cevap verecek mi kanal? Verdiği cevap pozitif olacak mı? Patinaj yaparsa e, Greenpeace'in ikinci çağrısı nasıl bir tonda olacak göreceğiz. 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde bu hafta Batı'daki sosyal fayda cephesinde neler var, neler yeni, neler yapılıyor üzerine konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Damla Özler. Ben Rauf Kösemen. Ve yayın masamızdan Feryal Kabil. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.